Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve İklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Doğan Madra Ben Uçar Sönmez. Aynı zamanda desteği için de dinleyicimiz ve aynı zamanda programcımız olan. Hande Akkan'a buradan teşekkür ediyor ve kocaman bir günaydın diyoruz. Günaydın, günaydın dedik. Evet şimdi bir izin verirseniz ben bir sazı ele alayım Buyurun. ve yeni yılın ikinci günden itibaren ne olacak gezegenin hali diye sorduk. İklim ısınma ve hava kirlenmesi haberleriyle bir sürü analiz çeviri yazdık geçen yılın sonundan beri. Şöyle sıralayabiliriz onları. 2 Ocak'ta büzüşen bir gezegende yaşam yaşam yayınlandı Bilmak kibinin tam 30 yıl aradan sonra küresel ses ilk dünyada ...biz sıradan insanları anlatan sıradan dünyalılara New ve şey dergisinde efendim New Yorker dergisinde he ha, New Yorker dergisinde evet sonra tam 30 yıl arayla yine yazdı işte Büzüşen bir gezegende yazılan yaşam orman yangınları sıcak dalgaları ve yükselen deniz seviyeleriyle birlikte artık dünya çekiyor diyor yani kumaş gibi ıslak kumaş gibi bö büyük bölgeler yaşanmaz hale geliyor. Ama fosil yakıt endüstrisi kömürcüler ve petrolcüler doğalgazcılar gerçeklere ve olgulara karşı saldırılarını sürdürüyor diye özetlenebilirdi. Çok uzun ve ayrıntılı kapsamlı bir yazıydı okumak mümkün. 3 Ocak'ta da Türkiye'deki iklim yıkımının Türkiye'deki ve dünyadaki tahribatına değindik ve siyasilerin ataleti üzerine bazı raporları yani Türkiye'de Birleşmiş Milletler raporuna göre 2 milyar dolara yakın bir hasara yol açmış sadece 2017 çok büyük bir rakam yani. Bu da hesaplanabilen. Evet de. ben de tam onun altını çizecektim. Hani bunlar doğrudan seller felaketlerle yaşadığımız bir de bunun dolaylı olarak yaşadığımız e, zararları vardır evet. muhtemelen. Mesela tarımsal zararlar bunların içinde yer almıyor. Bunlar hiç yara... hesapta yok evet. yer almıyor tabii ve, ve aynı araştırmada da şey deniyor. Yani bilim insanları önlem almazsa 21. yüzyıl sonuna kadar 3,3 derece ki yaşamın mümkün olamayacağını gösteren bir sıcaklık bu. Ve yani ülkelerde hiçbir harekete geçmiyorlar. Hatta Havva Birliği ülkelerinden ödevlerini yapmayanların haddi hesabı yok. Daha dün bir haber vardı. Yani hiçbirinde amaca ulaşmak için yeterli siyasi irade olmadığı da belirtiliyor. 3 Ocak'ta bunu yayınladık. 7 Ocak'ta da Burgaz, Burgazada da Madame Marta koyunun da açık artırmayla e, bu imar barışından yararlanmak için çeşitli binaların da alınacak turizm ruhsatıyla bölgenin turistik işletmeleri açık hale gelmesine ve tahribata yol açacağına ilişkin bir haber verdik küçük bir özelleştirme haberi ama aslında, e, küçük e, şeyi büyük aslında Kavram, kavramsal anlamda kapsadığı alan çok evet, büyük ve doğal yaşamı iklim meseleleri ve kültürel belleği açısından da çok önemli bir yıkım getirebilir 8 Ocak tarihinde yazar ve aktivist dağcı da tırmanıcı senin gibi Dağır Cemal'in son yazısından birkaç alıntı yaptık <gülüyor> ...ve şeyi söyledik yani... ...dünya yüzünde kayıtlara geçmiş... ...en sıcak 20 yıl son 22 yıl içinde yaşandı... ...en sıcak dördü de... ...2015, 16, 17 ve 18'di... ...dünya Meteoroloji Örgütü... ...genel sekreteri de... ...çok sert bir uyarıda şey yaptı... ...şunu bir kez daha tekrarlamakta yarar var dedi... ...iklim değişikliğini tam olarak kavrayan... ...ilk nesil biziz... ...bu konuda bir şey yapabilecek... ...son nesil de biziz dedi... ...çok vahim bir şey... ...9 Ocak'ta da... ...George Monbiot'un yazar ve aktivist... ...son yazısından birkaç alıntı yaptık... ...ve o da hava kirlenmesi... ...yani yeni bir araştırmayı... ...fosil yakıtların yakılmasının... ...çocuk sağlığına karşı... ...dünyadaki en ciddi tehdit olduğunu... ...ortaya koyuyordu... ...egzos borularından çıkan dumanlar... ...hamile kadınların akciğerlerinden geçip... ...plasentada birikiyor... ...kamu sağlığı felaketine yaklaşan... ...bir durumdan bahsediliyor... Ve Çin'de yapılan bir araştırmayı da eklemişti. Çocukların zekasında muazzam denilen bir araştırmaya yol açıyor. Yani matematik testlerde ve sözel testlerde bilişsel performans sekteye uğruyor filan. Ayrıca da akciğerler büyümüyor. Astım, kanser, inme ve kalp yetersizliği riski ömür boyu artıyor. Evet. Şey Ömer abi geçen hafta bahsetmiştik yani iklim değişikliği akıl sağlığımızı da etkilediğine evet. dair bir rapor vardı. Çok kısa bir duyurusunu yapmıştık. Ee, dün farklı bir rapora denk geldim. İklim değişikliğinin, artan sıcaklıkların ve atmosferin yapısının kuşları kendi türünü öldürmeye gidecek kadar agresif bir hale getirdiği yer ve yuva kapmak açısından. Evet, Çünkü alanlar çok daralıyor getirdiği ve eğilimin bu yönde kendi türüne vahşice saldırma yönünde gittiği şeklinde bir rapor Antarktika'da onu bize de yollarsan e, ben görmedim şahsen can gördüğüm bilmiyorum evet. hemen göndereyim ee, hani kuşlara bakıp burada <gülüyor> insanların da gelecekteki halini anlamak mümkün Evet. Teci. son olarak da bugün yani 15 Ocak Salı günü 2019'da The New Press tarafından yeni bir kitap yayımlandı. The End of Ice, Buzun Sonu. Gene Dağcamaail'in gazeteci, yazar ve aktivist, barış aktivisti ve iklim aktivisti. O onun kitabından da küçük bir alıntı çeviri yapıyoruz. Bugün internet sitemizde de yer alıyor bu şey. Durumun vahametine bir kez daha dikkat çekelim. Yani diyor ki Dar Cemal bugün yayınlanan kitaptan ama Guardian'ın geçen hafta e, yayınladığı bir pasajdan çeviriyoruz. Gezegen hızla değişiyor ve tanık olduğumuz şey insanlık hatta jeoloji tarihinde bile görülmüş bir şeye benzemiyor. Evet. Kanıtlar gösteriyor ki sera gazı salımları yeryüzünün. ...olması gerekenden on kat... ...hızlı e, yol açıyor... E, ...hızlı ısınmasına yol açıyor... ...bunu yani bir kere daha altını çizelim... ...yani olması gerekenden... ...on kat hızlı hı hı. ısıtıyoruz... ...ve bunun dallanıp budaklanan... ...sonuçları da kelimenin tam anlamıyla... ...bütün canlılar aleminde... ...biyosferde hissediliyor... ...şimdi ondan sonra da örnekleri veriyor... ...okyanuslar şimdiye kadar görülmemiş... ...oranlarda ısınıyor... ...şiddeti ve sıklığı gittikçe artan... ...kuraklıklar, orman yangınları... Ormanların niteliğini değiştiriyor. Buz küre denen kriyosferde yani yeryüzünde suyun buz ya da kar olarak donduğu en soğuk bölgelerde gitgide hızlanan bir tempoda eriyor buzlar ve buzullar. Kuzey kutbunda deniz dibindeki permafrost denen tabaka yani sürekli donmuş tabaka çözülüyor. çözülüyor. Şimdi bu çok önemli çünkü daha önce o tabakanın içine hapsolmuş olan metan her an Permafrost tarafından geğirilme deniyor buna İngilizce'de. Burp yani bir fışkırması those, tanık olabiliriz Ve bu gaz çıkarması da insanlığın bugüne kadar atmosfere salmış olduğu toplam karbondioksitin birkaç katının bir anda salınmasına sebep olacak. Düşünemiyorum bile Yok, bunu yani. Şey. Bunun sonuçları ise tam anlamıyla felakettir diyor Cem İklim yıkımı aynı zamanda kasırgaların ve sellerin yani bunun gibi aşırı hava olaylarını da beraberinde getireceğini söylüyor. Ve bir örnek veriyor. Daha sıcak bir atmosfer, daha fazla nem, mürtubet barındırdığı için majör, belli başlı yağmur ve sağanak olaylarının sıklığının ve şiddetinin artmasına yol açıyor. Tam da bu etki Ömer abi mesela Sumatra adasında Sumatra orangotanlarının ve gorillerinin bitme nedeni. Evet. Ya, değişen yağış rezmi, rejimi ve sık yağan yağışlar nedeniyle beslenme alanlarında şu anda yeterince beslenemiyorlar ve yeterince beslenemedikleri için yani üreme başarıları diye. düşüyor. Evet. Daha yukarılara çıkmaları gerekiyor, hareket etmeleri gerekiyor. Yer Acayip lazım. bir şey ve yani çok ilginç bir örnek veriyor Harvey Kasırgası ki çeşitli de programlarda üzerinde durduk yani Teksas'ta, Houston'da Hı. 2017 yazında. Öylesine çok yağmur getirmiş ki şimdi yeni hesaplanıyor. Suyun ağırlığı yüzünden orada yer küre kabuğu iki santimetre çökmüş. Of. İki santimetre çökmüş. Bunu... E yerin altına. <gülüyor> yani ne? Yağmur Suyu yağdı böyle abi. oldu. Yani ne diyeceğiz bilemiyorum. Keci. Yeryüzü... Sam diyor... ya <gülüyor> evet, dünya bu. Evet düzüşen dünya bu. Bilmak ki bunun söylediği çekiyor. Yeryüzü diyor pliyosen çağdan yani jeolojik çağdan yani yaklaşık 3 milyon yıldan beri atmosferde şimdiki kadar yüksek karbondioksit seviyeleri görmedi. Ve bu karbondioksitin 4'te 3'ü yani seragazının 500 yıl boyunca burada bizimle kalacak atmosferde kalacak. Böyle de bir hesap var. yok olmuyor çünkü. Metan mesela daha çabuk daha kısa süreli. Daha alıyor, kısa süreli karbondioksit salımlarının yarattığı tam ısınma etkisini görmemiz için bile bir 10 yıl geçmesi gerekir diyor. Çok iyi takip ediyor. Daha hocam bütün e, bilimsel yayınları da e, bizzat da gözlüyor ve diyor ki tüm sera gazımlarını şimdi şu anda durdursak bile Şu anda atmosferde bulunan gazların büyük kısmının okyanuslar tarafından absorbe edilmesi, emilmesi için daha 25 bin yıl geçmesi gerekiyor. Yani bu rakamları telaffuz ederken bile kendi dediklerime inanamıyorum yani. yani iklim yıkımı diyor Darja Mile her zamankinden daha hızlı ilerlemekte. Üstelik öngörülenden de daha hızlı. Yani şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yılın işte o gene veriyor rakamları. 18 yılın 17'si Sadece 2001'den bu yana yaşanmış durumda. Aşırı ısınan gezegenin verdiği tehlike sinyalleri de her yerde diyor. Mesela raporlar, araştırmalar ve uyarılar sayısız yani her geçen gün artıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin, IPCC'nin hararet artışları, aşırı hava olayları ve deniz seviyelerindeki artışlar ve bir de atmosferdeki karbondioksit seviyeleri hakkındaki iletişimler, ...en kötü senaryo... ...yani ki dünyanın en büyük... bilim heyeti bu. Şimdiye kadar... ...yani... ...onların öngörülerindeki en kötü... ...senaryolar bile aşılmış durumda. Gerçekliğin altında kalmış durumda. Yani sayısız buzul... ...ırmak, göl, orman ve tür... ...şimdiye kadar görülmemiş bir hızda... ...yok oluyor. Senin de Yücel... ...hep evet. bu tür yok oluşuna... ...refere ettiğin gibi. Ve bütün bunlar... Küresel sıcaklık ortalamasının endüstri öncesi referans hattına göre, o tabana göre sadece bir derece Celsius artış olmasından kaynaklanıyor. Yani bazı bilim insanları 2100'e kadar ortalama küresel sıcaklığın 10 derece, 10 derece kadar artabileceğini öngörüyor. Ve NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Merkezi eski direktörü, kim bilinci... James Hansen'ın başını çektiği bir araştırmadan bahsediyor. Bugüne kadar tanık olduğumuz sıcaklık artışının hem Güney Kutbunda Antarktika'da hem de Grönland'da Kuzey Kutbunda Arktika'da buz örtülerinin daha şimdiden artık önlenemez erime sürecine girmesine sebep olduğunu belirtiyor. Yani Hansen ve arkadaşları diyorlar ki artık bu iş e, bir daha geri gelmeyecek bu buzlar diyorlar. Erime. Şimdi burada ilginç bir gözlemiyle var son bölümünü bitirirken şeyin bu yazının Darcamay'ın kitabından diyor ki felsefi bir yaklaşımı da var. Modern hayat zamanı ve uzamı ya da mekanı da sıkıştırdı, kompresyona uğrattı. Dünyayı saatler içinde turlayabilir, bilgiye saliseler içinde erişebiliriz. Bunun bedeli ise istediğimiz her şey canımız ne zaman isterse ve her daim elde etmenin bedeliyle birlikte hayatlarımızı ayakta tutan gezegenden mutlak bir kopuş oldu bu bedel. Yani alıp başımı ıssız doğaya vuruyorum diyor doğaya ve dağlara vuruyorum. Bunun esas amacı diyor bu zaman ve zamana kendilerini eski hallerine döndürmeleri için imkan tanımak yani kendi kafamda. ...bu imkanı sağlamak istiyorum diyor. Yani çağdaş hayatın bu korkunç telaşlı... ...pür telaş temposu... ...bu gezegen üzerinde... ...müthiş yıkıcı bir etki bırakıyor. İnsanlar yeryüzünde... ...buzlu olmayan toprakların... ...yarısından fazlasını... ...dönüştürmüş durumda. Yani... ...buzları bir kenara bırakırsan... ...geri kalan toprakların yarısını... ...geri döndürülmez şekilde... ...neredeyse dönüştürmüş evet, durumdayız. Evet. ...atmosferin bileşimini... ...ve içinden çıktığımız... ...bütün hayatın içinden çıktığı... ...okyanusların kimyasını da değiştirmiş durumdayız. Şu anda... ...gezegendeki erişilebilir... ...akarsuların... ...yarısından fazlasını kullanmaktayız. Dünyanın belli başlı nehir ve ırmaklarının... ...çoğunun üzerine barajlar kurulmuş... ...ya da bunların yönü değiştirilmiş durumda. Diversion... ...Diversion dedikleri. Yani bir tür olarak... Biz şimdi kendimize hazırladığımız coğrafi mühendisliği yapılmış bir gelecek uçurumunun kenarında aslında duruyoruz diyor. Evet. Bizim ısrarımız üzerine o doymak bilmez iştahımız doğanın kendisini yiyip bitirmekte. Yeryüzünün gönderdiği mesajlara kulak asmayı reddettik ve ortalar, ortalarda bir arama kurtarma timi de görünmüyor demiş. Tabii neye umut bağlanacağımız konusunda da uzun ayrıntılar var. Oraya girmiyorum şimdi ama şöyle bitiyor yazı. Kitaptan seçilmiş bu bölüm Guardian'da çıktı. Batılı kolonyalist kültür, sömürgeci kültür doğuştan sahip olduğumuz haklara inanır diyor. Ama birçok yerli kültürü içine e, yerli kültürü ise İçine doğduğumuz yükümlülüklerden bahseder ve asıl onun öğretisini anlatır diyor. Bizden önce gelmiş olanlara, bizden sonra gelecek olanlara ve yeryüzünün kendisine olan yükümlülüklerin öğretisini öğretir onlar diyor. Ben de kendimi yükümlülüklerim nedir sorusu etrafında yönlendirirken anında daha derin bir soru ortaya çıkıyor. Şu andan itibaren Gezegene neler olup bittiğini bilerek hayatımı neye adayacağım ben demiş. Böyle bir çeviri ben Dar Jamal böyle yazıyor. Bu bunu açık radyo sitesinde bugün görmek mümkün olabilir. İstediğimi Şu son sen... paragraf aslında günlerce oturup konuşabiliriz evet, herhalde evet. değil mi? Üzerimde. kitabı da getirtmeye çalışacağız hemen ve üzerinde konuşuruz daha çok istediğimiz her şeyi canımız ne zaman isterse ve her an elde etmenin ağır bedelini evet. sorguluyor Daru Cemal ama öte yandan da Rebecca Solnit mesela şeyi yazmış Standing Rock diye yani Dikilankaya yerlileri de hiç beklenmedik sonuçlar çıkardı ortaya genç bir şey kadın garson kadın Birden bire bir Amerika Birleşik Devletleri'nde... hem milletvekili oldu Okazjo Cortez hem de büyük bir hareketi başlattı Yeşil yeni düzenin kendi başlatmadı ama kendi ilme verdi. Bakalım ne olacak? Yani protestoların, direnişin, eylemin de gücü buradadır diye ilginç bir yazısı da var Rebecca Solnit'in. Bunları konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet uzun uzun konuşalım çünkü e, hızla ilerleyen aktivizmin altını o son paragraftaki felsefi duruş gibi duruşlarla doldurmadığımız sürece o da çok etkili evet. ve kalıcı sonuçlar vermiyor ne yazık Gömer abi doğru önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman hoşçakalın hoşçakalın